Bir Söz programından daha merhaba. Ee, sevgili dinleyicilerimiz bugün e, hem bizler için hem çocuklar için e, hem yetişkinler için çok çok önemli bir konuyu ele alacağız programımızda. E, biliyorsunuz mecliste e, bir süredir devam eden yeni anayasa yapım çalışmaları var. E, hatta bu çalışmalar için dört siyasi partinin temsil edildiği bir komisyon kuruldu. E, ve bu komisyon Ekim 2011'den beri çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Geniş bir sivil katılımla da e, çalışmalarını sürdürmeye e, amaçlıyor. Bu doğrultuda hem örgütler olarak, sivil toplum örgütleri olarak hem de e, bireyler olarak aslında görüşlerimizi belirtebiliyoruz yeni anayasa çalışmalarına yönelik. E, Tabi anayasada çocuk hakları konusu da çok çok önemli. Biz de bu programımızda bu konuyu ele almak istedik. E, konuğumuz e, Trakya Üniversitesi'nden e, yardımcı doçant doktor Selda Çağlar. E, Selda Hanım Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk. E, programımıza başlamadan sizi kısaca tanıyabilir miyiz acaba? Tabii, ben Selda Çağlar. Trakya Üniversitesi İktisadi İdergünler Fakültesi, kamu yönetimi bölümünde. Hukuk, kamu hukuku hocasıyım. Alanım, daha çok çalışma alanım çocuk hakları, engelli hakları veya diğer dezavantajlı grupların hakları. Ve onun içinde de özellikle sosyal ekonomik, kültürel haklarla ilgili ...çalışıyorum ama genel anlamda temel hak ve özgürlüklere yönelik ağırlıklı çalıştığımı söylemek mümkün. Evet. Ee, Selda Hanım, isterseniz hani bugün anayasada ve yeni anayasa yapım çalışmaları çerçevesinden çocuk haklarına değineceğiz ama... ...başlamadan önce isterseniz çocuk haklarının önemine dair bir soru yöneltmiş olayım ben size. Ne dersiniz acaba? Hı hı. Şimdi çocuk hakları tabii ki önemli yani... E Türkiye açısından özellikle önemli çünkü Türkiye nüfusunun üçte birinin çocuk olduğu düşünülürse geleceği şekillendirmek adına çocuklara verilen önem ve çocukların haklarının yerine getirilmesine verilen önem daha da bir ön plana çıkıyor. Çocuk hakları şu açıdan da önemli çocukluk dönemi özel bir dönem yani yetişkin haklarıyla aynı haklara sahip olduğunu çocukların söylemek elbette mümkün ama yetişkinlerin haklarından hem farklı haklara sahip olmaları gerekiyor çocukların. Onun yanı sıra çocukların haklarını tek başına kullanabilme şansına sahip olmadıklarından dolayı da hem korunma bağlamında hem de çocukların haklarının yerine getirilmesi anlamında devlete yükümlülükler, topluma ve aileye de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda çocuk hakları yetişkin haklarından biraz farklı sınıflanabiliyor. Örneğin çocukları korumaya yönelik haklar, Yetişkinlerin kullanabildiği e, haklar olarak da yetişkin hakları, ana babalara karşı haklar yani çocukların e, kişisel özelliğine yönelik haklar ve refah e, hakları şeklinde bir ayrım yapmak mümkün. Bunların içinde de tabii yetişkinlerin e, var olan kişi hakları, e, sosyal ekonomik, kültürel haklar ne dahil etmek e, mümkün. Evet, ee, peki acaba genel bir yorum yapmak gerekirse e, sizce... Şu anda Türkiye'deki mevcut anayasada acaba çocuk hakları nasıl ele alınıyor? Şu anki 1982 anayasasında çocuğun görünür olduğunu söylemek mümkün değil. Yani ne genel anlamda bir çocuğun haklarına vurgu yapan ya da çocukların haklarının yerine getirilmesi için özel olarak yapılması gereken şeylere yer verilmiş ne de tek tek çocuğun Yaşamsal anlamda önemli örneğin eğitim, sağlık <gülüyor> veya e, sosyal güvenlik gibi haklarında e, ayrıca e, çocuk çok görünür, e, kılınmamış. Evet. Örneğin e, anayasanın şu an 10. maddesinin 3. fıkrasında bu yönde bir e, hüküm eklendi. 2010 anayasa değişikliğiyle içinde çocukların da olduğu yaşlılar, özürlüler ve diğer dezavantajlı gruplar. Bunlara yönelik alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağına yönelik bir hüküm eklendi. Bu hükmün tabi eleştirilecek yönleri de var. Belki sonra daha net değerlendirebiliriz. Onun yanı sıra 41. Maddede ailenin korunmasına ve çocuk haklarına yönelik hükümde de çocuğu görüyoruz hem başlıkta hem içinde. Eğitim, öğrenim hakkı ve ödevi ile ilgili olarak da. Genelde eğitim hakkı e, çocukluktan başlayan bir süreç olduğu için e, o yönde de e, kısa değinmeler var. Bir de e, sosyal güvenlik hakkıyla gençlik ve e, spor başlıklı gençliğin korunmasına ilişkin hükümlerde e, gençlik bağlamında burada e, spor ve e, sporun önemi gençlerin e, korunması anlatılmış e, ama genel anlamda çocuk açısından çocuk bakışına yer vermeyen zayıf bir anayasa diyebiliriz 1982 anayasası için. Evet. E, genel olarak baktığımızda o zaman hani çocuğun görünürlüğünün zayıf olduğunu. çok, çok zayıf. Çok e, çok. Zayıf. Basitçe söyleyebiliyoruz. Peki e, yine genel olarak baktığımızda uluslararası hukuka uygunluk açısından e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii yani ilk söylediklerimle son derece paralel bir şeyler söylemem gerekiyor. Evet. Madem ki anayasa çocuk bakışı veya çocuk hakları yönünden zayıf bir anayasa demek ki Türkiye'nin taraf olduğu çocuk hakları sözleşmesindeki Hı -hı. ne genel ilkeler bağlamında ne de özel olarak sağlanan haklar veya devlet yükümlülükleri anlamında anayasada bunların uyumluluğunu göremiyoruz. Örneğin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde var olan genel ilkeler, en azından genel ilkeler dediğimiz kısmı yansıtılabilirdi anayasaya. Yani ayrımcılık yasağı, çocuğun katılım hakkı, onun dışında gelişme, yaşama, hayatta kalma hakkı ve diğer yandan da yüksek erarının gözetilmesi genel ilkelerine yer verilseydi. Bu genel bir hüküm çerçevesinde anayasada yapılabileceği gibi e, en azından çocuğun önemli haklarında bu ilkelere e, vurgu yapmak ve e, çocuğun diğer haklardan ya da diğer kişilerin haklarından ayrı bir bağlamda ele alındığı, daha bir çocuk merkezli ve insan hakları yaklaşımıyla ele alındığını gözlemlemek mümkün olurdu. Ama söylediğim gibi az önce 2010'da yapılan, 10. maddenin 3. fıkrasına eklenen hüküm şu ibareyi tam olarak okursam daha iyi anlaşılacak. Evet. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, hak ve vazife şehitlerin dul ve eğitimleriyle malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Şimdi hukuki açıdan böyle bir ilkeye bakıldığında en başta sanki çocuklara ve diğer saydığımız gruplara pozitif yönde olumlu bir takım yükümlülükleri devletin var ve bu yükümlülükleri devleti yerine getirirse eşitlik ilkesine aykırı olmayacak. Yani onlar lehine bir ayrımcılık Hı -hı. E, yapılmış olması diğerleriyle eşitliği bozmayacak gibi evet. düşünülebilir. Pozitif ayrımcılık bakışta. denilen e, e, Pozitif ayrımcılıktan acaba? daha zayıf bir ibare bu bence. Çünkü e, mesela 10. maddenin ikinci fıkrası evet. da kadın ve erkek eşitliği anlamındaki o ikinci fıkrada evet. pozitif ayrımcılığı görmek daha, daha mümkün. Onu da isterseniz okuyalım. Çünkü şöyle e, ibaret. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Şimdi burada e, bu fıkrayla yani kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik e, fıkrayla Çocukların, yaşların, özürlerin e, diğerleriyle haklar yönden eşitlenmesini sağlamaya yönelik bu üçüncü fıkra arasındaki fark şu. Bir kere e, kadın erkek eşitliği hükmünde devletin bu eşitliği yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu çok açıkça vurgulanmış. Ve evet. kadınlar, erkekler eşit haklara sahiptir diyor. Halbuki üçüncü fıkrada çocuklar, yaşlar, özürlüler işte ve diğer gruplar e, eşit haklara sahiptir şeklinde bir hak öznesi olarak gösterilmemiş. Evet. Onun yanı sıra devlete bu konuda bunların haklarda eşitliğini sağlamaya yönelik, yaşama geçmesini sağlamaya yönelik bir yükümlülük de verilmemiş açıkça hükümde. Sadece onlara yönelik alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz denmiş. Ki bu zaten makul bir şey yani Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf ise... Zaten yapması gereken çocuk hakları sözleşmesinin hükümleri ve genel ilkeleri doğrultusunda çocukları korumaya ve haklar yönünden eşitlemeye yönelik önlemleri almak durumunda. Yani bunu ayrıca anayasaya yazmış olmak, bir güçlendirme çocukların hakları yönünde güçlendirilmesini sağlamaz bence. Zayıf bir ibare o yönden. O nedenle belki bu hükmünde, bu fıkranın da, İkinci fıkradaki kadın erkek eşitliği düzeyindeki güce kavuşturulması o yönde bir değişiklik yapılmasında Faydalı. fayda olabilir diye Hı. düşünüyorum. O zaman aslında anayasaya yazılmamış olsa bile zaten Türkiye tarafı olduğu için çocuk hakları kesinlikle zaten bu yükümlülüğe sahip. Kesinlikle. Hı. Çünkü burada eşitliğe aykırı sayılmaz demek... Yasama organı bu eşitliği sağlayıcı yönde yasa yapabilir veya idari organlar çocukların haklarını daha iyi hale getirmek için bir takım önlemler alabilir ya da yargı bu konuda kendine gelen davalarda bu eşitliği gözetebilir. Ama bunlar diğer yani devlet organlarının inisiyatifine kalmış. Yoksa anayasal yasal bir emir değil buradaki yani devlet bu konuda yükümlü. Bakın devletin organları da işte yasama organı buna ilişkin yasalar yapsın, ee, idare bu yasaları bu çerçevede uygulasın ve yargı organında gelen davaları bu yönde değerlendirsin şeklinde bir e, emir bir yükümlülük içermiyor bu hüküm. Evet. Belki e, aslında genel olarak e, çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ayrım gözetmeme ilkesi açısından değerlendirmiş olduk sanıyorum mevcut anayasayı. Acaba başka bir ekleme yapmayı düşünür sen? Tabii şimdi mevcut anayasaya ilişkin örneğin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin diğer hı hı. genel ilkelerine baktığımız zaman örneğin çocuğun yüksek yararı ilkesi son derece önemli bir genel ilke. Neden? Çünkü e, hakikaten yani çocuğun hem korunması anlamında hem de güçlendirilmesi anlamında çok önemli bir ilke. Diğer yandan da haklarını tam olarak kullanabilmesi açısından önemli. Evet. Ama tam bir, olarak ne anlama geliyor çocuğun yüksek yararı deyince dinleyicilerimize? Çocuğun yüksek yararı e, bir takım çatışmalı şeylerde özellikle belki e, dikkate alınması gereken. Örneğin e, başkalarının haklarıyla çocuğun hakları çatıştığında da Olabilir bu veya genel anlamda çocuğu ilgilendiren herhangi bir e, karar, herhangi bir yasa, bir idari uygulama yapılacağı zaman çocuk merkezli olarak eğer çocuğu ilgilendiren bir durumsa bu doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bir e, işlem ya da eylemse çocuğu mutlaka göz önüne alarak onun üstün yararı çerçevesinde yasa yapılıyorsa yasanın bu yönde e, evet. yapılması bir idari uygulama yapılıyorsa çocuğun gözetilerek ve yüksek yararının gözetilerek yapılması bir yargı kararı alınacaksa, Örneğin anne babanın boşanmasına ilişkin bir e, yargı kararında çocuğun yüksek yararı Hangisine velayetin verilmesini gerektiriyorsa o yönde bir hüküm verilmeli. Yani burada sadece anne babayı'nın boşanmasını sağlamak yönünde bir karar vermekten öte eğer arada çocuk varsa çocuk bakışıyla bir karar verilmesi gerekiyor üstün yarar. Her somut olaya göre yeniden değerlendirilmesi gereken bir ilke. Evet. Peki Şimdi... anayasa açısından değerlendirirsek? E... Ona e, geliyorum tekrar. Anayasanın 41. maddesi ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı bir madde ama böyle olmasına rağmen çocuk haklarına ilişkin neredeyse hiçbir şey yok. Yani 2010 yılında değişiklikte bu çocuk hakları ibaresi eklendi. Ondan önce madde ailenin korunmasıydı sadece. Ama çocuk hakları dendiğinde bekliyoruz ki bu maddenin içinde çocuğa yönelik veya çocuğa ilişkin daha fazla ibareler bulunsun. Oysa yine... Aileye yönelik, ailenin toplum içinde, devlet içindeki önemine yönelik e, hüküm, ibareler var. Sadece çocuğa ilişkin şu ekleme yapılmış. Her çocuk e, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça hikri olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Yani burada çocuğun hakları hangi açıdan ele alınmış? Korunma ve bakımdan yararlanma. Oysa çocuğun ilk başta çocuk haklarının önemine değinirken söylediğim çok daha geniş bir çerçeveden bakmak lazım. Çocuk elbette korunmalı, elbette bakımdan yararlanmalı ama bunun yanı sıra özgürleştirilmeli, güçlendirilmeli, gelişmesinin sağlayacak yönde bir... Hak anlayışıyla çocuğa bakılmalı ve tabi bu arada temel ilkeleri de kullanarak. Burada yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ibaresi de sadece şununla bağlantılı kullanılmış. Ana ve babayla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkı açısından. Oysa çocuğun az önce söylediğim yüksek yararının gözetilmesi ilkesi, Çocuğu ilgilendiren, yani haklar olabilir bunlar, hizmet olabilir, çocuğa verilecek bir hizmet veya çocuğun korunmasına ilişkin bir tedbir olabilir veya özgürleşmesine, gelişmesine ilişkin bir tedbir olabilir. Bütün bunlarda topyekün olarak çocuğun yüksek yararı gözetilmesi gerekiyor. Yani sadece anne babayla ilişki açısından olması e, yeterli e, değil tabii. Evet. Onun yanı sıra... E, Diğer bir e, genel hakkı gelecek olursak, pardon genel ilkeye gelecek olursak, yine anayasayla bağlantılı olarak gelişme e, hakkı, çocuğun yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı, Birleşmiş Milletlerin e, Çocuk Hakları Sözleşmesinin üçüncü genel ilkesi. Bunu da anayasada e, yeterince açıklıkla görmek mümkün değil. Anayasada e, yani şu anki yürürlükte olan genel anlamda devletin insanların hayatta kalmasını, gelişmesini sağlayıcı yönde tedbirler alacağını belirten hükümler var. Yani yetişkinlere ilişkin hükümler çocuklara da e, sirayet edecek gibi bir izlenim var. Ayrıca bu konuda bir çocuklara ilişkin hüküm yok. Eğitim öğrenim hakkı eğer gelişme hakkıyla yakın bağlantılı kabul edersek, o hükümde de bir şey göremiyoruz yani anayasanın 42. maddesinde çocukların e, gelişmesini sağlayacak yönde eğitim verilmesi ibaresi belki eklenebilir ama böyle bir ibare yok. Onun yanı sıra bir de e, tam tersine çocukların gelişme hakkını e, zayıflatıcı yönde şöyle olumsuz bir ibare var. 8. fıkrasında 42. maddenin devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları Topluma yararlı kılacak tedbirleri alır ibaresi. Şimdi burada e, özel eğitim dendiği zaman genel anlamda özel eğitim ihtiyacı içinde olan çocuklar engelli e, çocuklar. Tabii. Ve devlet e, de ne tür vermiş bu hüküm? E, bu tür çocuklara e, topluma yararlı kılacak tedbirleri alacaksın denmiş devlete. Burada e, bir çocuk bakışı yok. Yani burada ana hedef e, engelli çocukları Topluma yararlı kılabilecek yönde eğitim evet, toplum var. toplum merkezli bir bakış açısı var. Tamamen toplum merkezli, onun yanı sıra bir e, koşullu bir e, eğitim ihtiyacını giderme öne sürülmüş. Yani topluma yararlı e, kılma hedefinin dışında başka bir hedef yok. E peki çok ağır durumdaki engellilerin e, topluma hiçbir zaman belki yararlı kılacak, yani toplum içinde istihdam edilebilecek veya topluma diğer yönlerden, e, katkıda bulunacak şekilde bir e, duruma gelmesi söz konusu olamazsa bu çocukları dışlayan bir durum bu. Yani çocuklar arasında ayrımcılık yaptığı gibi engellilerin kendi arasında da ayrımcılığa neden olan eğitimsel açıdan en azından onun yanı sıra şu, e, eğitim hedefi e, hem Birleşmiş Milletler'in diğer sözleşmelerinde hem de çocuk hakları sözleşmesinde çok farklı boyutta düzenlenmiş. Yani Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 29. maddesi eğitimin amaçları, hedefleri başlığında topluma yararlı kılmak bu amaçlardan sadece biri ama asıl hedef çocuğun gelişimi, topluma bağımsız bir biçimde yaşama katılmasının, güçlendirilmesinin sağlanmasına yönelik bir hak olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla yeni yapılacak bir anayasada bu tür hükümlere yer verilmemesi ...onun yerine çok daha farklı çocuğu temel alan hükümlerin konması gerekiyor. Evet. Zaman... Onun dışında bir sporla ilgili, gençlik ve sporla ilgili bir madde var anayasada. Bu maddeyle ilgili olarak da çocukların, gençlik ve gençlerin daha doğrusu alkol düşkünlüğünden, işte uyuşturucu Belki maddelerden maddeyi... evet, korunması gibi bir hüküm var. Ama burada örneğin spor çok az değinilmiş yani oysa gençler ve çocuklar için spor gerçekten son derece önemli. Diğer yandan da sporla bağlantılı olarak çocukların oyun hakkından da örneğin belki yetişkinlerden farklı tek hakkı çocuğun diyebileceğimiz bu tür haklarının hem de gelişme ile bağlantılı bu haklara hiç yer verilmediğini söylemek mümkün anayasada. Evet. Peki. Ee, peki e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin genel ilkeleri açısından değerlendirmemize devam edeceğiz. E, genel ilkeler açısından Salah Hanım değerlendiriyorduk. İsterseniz devam edelim. Evet şimdi Birleşmiş Milletler e, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin diğer bir genel ilkesi çocuğun katılım hakkı. E, bu hak Türkiye'de belki de en az gözetilen, en az ciddiye alınan e, bir ilke. Anayasada hiçbir şekilde yansımasını görmüyoruz. Yani çocuğun hem bireysel olarak hayata katılımına, hayatın diğer alanlarına katılımına hem de görüşlerini ifade, bilim özgürlüğü veya düşünce ifade hürriyeti anlamında veya kendisini ilgilendiren kararlarda kendisine sorulması ve bu yönde görüşünün belirtilmesini sağlanması ayrıca bu görüşlerin de ciddiye alındığına yönelik anayasal anlamda hiçbir hüküm yok. Evet. Onun dışında tabii bu katılım hakkı genel anlamda bir toplum felsefesiyle de bağlantılı. Ee, yani e, bireylerin e, kendi görüşlerini ifade etmeleri serbestçe bir e, ülke politikası, bir e, kültür haline getirilmişse bir devletin içinde çocuklar da elbette bundan payını alacaktır. Ama Türkiye'de bu e, kültür ve politika veya bu bakış açısı zayıf olduğu için... Veya ailelerin geleneksel toplum yapısından kaynaklanan sakıncaları nedeniyle genelde çocuğa danışılmaz çocuğun görüşü alınmaz anayasada yok ama yasal düzeyde tabii Türkiye belli bir noktaya gelebildi bu açıdan. 2001 yılında Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikler, 2004'te Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle çocuğun en azından arada çocuğun da bulunduğu bir takım sorunlarda ve konularda çocuğun görüşünün alınabileceği, işte dernek kurma ve derneğe üyelik bakımından bir takım olumlu gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Ama tabii bu genel ilke son derece önemli. Anayasa da eğer böyle bir genel ilkeye en azından ilgili haklarla örneğin düşünce, ifade hürriyeti veya eğitim hakkı ile ilgili hükümlerde yer verilse çok daha olumlu olacaktır. Evet. Peki acaba son olarak hani mecliste yeni anayasa çalışmalarını yürütmekte olan komisyona yönelik çocuk hakları açısından ne tür öneriler yapabiliriz? Şimdi tabi anayasanın yapımına mutlaka çocuğun dahil edilmesi lazım. Evet. Burada mecliste komisyonlar olduğunu biliyoruz uzlaşma komisyonları. Bu komisyonlara çocuk hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin çağrılması, çocuk örgütleri Türkiye'de doğrudan çocuklar tarafından kurulan dernek sayısı çok az olmakla beraber belki okullardan temsilciler çağırarak belli yaş ve düzeylerde çocukların görüşlerinin alınması, kendi taleplerinin ve kendi dünyalarının iletilmesinin o komisyona ...sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Onun yanı sıra... <gülüyor> e, ...tabii... ...çocukların sadece sorun iletmesinden öte... E, ...çocukların... ...kendi haklarını öğretilmesi ve... E, ...nasıl bir hak talebinde bulunacaklarına yönelik... ...önceden hazırlanmaları da gerekli. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin... ...çocuk dilinde versiyonu var... ...ama belki... Anayasayı da çocuklara e, çocuk dilinde onların anlayabileceği şekle getirip e, öğretmek gerekiyor, açıklamak evet. gerekiyor ki e, taleplerini bildirebilsinler. Onun yanı sıra doğrudan dinlemenin yanında belki e, internet aracılığıyla çocukların bu e, konuda görüşlerini bildirebilme imkanları verilmeli. Şu an var, e, herkes bildirebilir e, kimlik numarasını belirterek ama çocuklar için çok daha basit tekniklerle. Bu erişim sağlanabilmeli çocukların kullanabileceği şekliyle. Onun yanı sıra e, tabii e, dezavantajlı durumdaki çocukların da özel olarak gözetileceği bir e, anayasanın yapımında e, bunun dikkate alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'de bölgesel farklılıklar, yani e, Türkiye'de coğrafi anlamda Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgelerdeki çocukların Haklarının diğer çocuklara göre daha zayıf olduğu veya engelli çocuklar, mülteci çocuklar, dili iyi olmayan yani Türkçeyi iyi bilmeyen, konuşamayan, azınlık mensubu çocuklar gibi özel çocukların da daha dikkate alınacağı. Bu konuda mutlaka sivil toplum örgütleriyle etkileşim içinde olunacağı bir e, anayasa yapım sürecine ilişkin alınacak tedbirler var. Evet. Onun yanı sıra e, anayasanın içeriğine ilişkin olarak da bu tabi usule ilişkin kısmıydı. Yani anayasanın yapım sürecine e, içeriğine ilişkin olarak da mutlaka çocukların e, hak temelli olarak görmek gerekiyor anayasada. Yani bir birey olarak, hakka sahip olan bir birey evet. olarak Belki öğretmesi. ailenin bir parçası... Değil Artık değil, evet <gülüyor> ailenin sadece ailenin bir parçası olarak değil başlı başına bir hak öznesi olarak görülmesini sağlayacak. Birleşmiş evet. Milletler'in bu çocuk hakları sözleşmesindeki genel ilkelerin genel anlamda belki tümünün ele alınacağı bir hüküm konulabilir veya ilgili maddelere işte eğitim hakkı, sağlık, sosyal güvence veya düşünceyi ifade hürriyeti gibi ilgili maddelere bu dört genel ilkeler hangisi e, gerekiyorsa onlar eklenebilir. Evet, Onun yanı evet. sıra 10. maddeye ilişkin görüşümü belirttim zaten. Hı hı, 10. Konuştuk. maddenin 3. fıkrası ayrımcılık hükmü son derece önemli. Ve e, devletin bu konudaki yükümlülüklerinin pozitif yükümlülükleri de olabilir... E, ...diğer yükümlülükleri de olabilir. Çok açık net olarak belirtilmesi gerekiyor. Yani devleti yükümlü kılmadığınız sürece anayasal bağlamda... Çocukların e, haklarını gerçekleştirmek e, mümkün, mümkün değil. Belki. Ee, Serda çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve paylaştığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. E, bu fırsat doğdu ve umarım e, yeni anayasa yapımında e, bir kısmı da olsa göz önüne alınır. Evet umarım. Bir Söz Küçüğün programında daha buluşmak üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.